Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabad. ba'd. Bugün okuyacağımız bapta Imam Muhammed Ibn Abdülhahad Rahimahullah diyor ki Babu men teberrake bi şecaratin av hacerin Babu men teberrake bi şecaratin av hacerin av nehvihime Bir ağaç veya bir taş veya hutta benzeri bir şeyle Teberrük yapan kimse hakkındadır bu bap. Ağaç, taş ve onlara benzer herhangi bir şeyle teberrük eden kimse hakkındadır. Bu kimsenin hükmünü beyan edecek. Bapta zikri geçen nasları okumadan önce umumi olarak genel olarak Teberrük hakkında kısa bir mukaddime yapmak yerinde olacaktır inşallah. Teberrük, bereket istemek, bereket ummak demek. <gülüyor> bereket de Arapçada iştikak cihetiyle ya develerin çökmesi anlamında buruk kelimesinden geliyor... Veyahut da Su birikintisine verilen Birke isminden geliyor İçtikakı Bilmemiz hücihetten önemli Bu kelimenin anlamını Kendisinden türetildiği bu manalardan Biraz daha iyi tasavvur edebiliriz Demek ki Bereket kelimesinin içerisinde Bir yere Mülazim olmak Oraya orada istikrar etmek veya da bir şeyin çok olması, bol olması anlamları var. Bereket bu anlamlar etrafında dönen bir kelime. Bereketin anlamı hayırın çok olması, hayırın devamlı olması, sabit olması, istikrarlı olması ve buna benzer anlamlara geliyor bereket kelimesi. Teberrük de bu bereketi istemek demek. Yani hayırın artmasını, hayırın çoğalmasını, hay hayırın devamlı, istikrarlı olmasını dilemek, bunu talep etmek anlamına geliyor. Bizim dilimizde kullanılan başka bir kelime daha var. Tebrik. Tebrik de bir başkası hakkında bu hayrın çok olmasını, devamlı olmasını dilemek, istemek demek. Yani o başkasına bu dileklerini, isteklerini sunmak, arz etmek demek. Buna da tebrik diyoruz. <gülüyor> Allah Tebareke ve Teala Bazı zamanları, bazı mekanları ve bazı eşyayı mübarek, yani bereketli kılmıştır. Bazı mekanları, örneğin Mekke'yi, Medine'yi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dua buyurduğu gibi Şam'ı, Yemen'i mübarek kılmıştır. Yüce Allah tebareke ve teala bazı zamanları örneğin Ramazan gibi, Zilhicce ayının ilk 10 günü gibi bazı zamanları diğer sahil zamanlara bereketli, mübarek kılmıştır. Allah tebareke ve teala bazı amelleri Allah yolunda infak etmek gibi, Kur'an okumak gibi, Allah yolunda cihad etmek gibi bereketli kılmıştır. Yani bu amellere bereket yazmış, bereket koymuştur. Allah subhanahu ve teala bazı şeylere de eşyadan olan, canlı veya cansız, örneğin yağmur mübarektir. Allah tebareke ve teala gökten sizin üzerinize mübarek bir su indirdik buyurarak yağmuru ne olmayla vasfetmiş? Mübarek ve bereketli olmayı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamete kadar hayır atların perçemlerinde olmaya devam edecektir. Başka bir lafızda hayır ve bereket kıyamete kadar atların perçemlerindedir. Yani atların perçemleri neyle vasfedilmiş? Bereket olmayla hayır bulunmasıyla. Yüce Allah tebareke ve teala bazı zatları da mübarek kılmış Allah Subhanahu ve Teala'nın mübarek kıldığı, kendisine bereket verdiği bu zatların başında bunların mukaddeminde onun seçkin kulları olan nebiiler ve rasuller gelir. Allah nebiileri ve rasulleri de mübarek ve bereketli kılmıştır. Hatta onlar dışında Allah'a iman eden, takvalı olan salih bütün müminler de mübarektir. Kendilerinde bulunan iman vasfı sebebiyle Şimdi buraya kadar her şey normal. Bazı zamanlarda bereket var. Bazı mekanlarda bereket var. Bazı maddelerde, cisimlerde, canlılarda, insanlarda bereket var. Allah bunlara, bunlara bereket koymuş, bunları mübarek yapmış. Bizim babımızın başlığına konu olan, yani söz konusu edeceğimiz şey teberrük. Yani bu bereketten istifade etmek nasıl olacak? Bu bereketten, bu zamanlardaki, mekanlardaki, şahıslardaki bereketten istifade etmek, bu bereketi elde etmenin yolu nedir, nereden geçer? Bunun meşru olanı hangisidir? Gayri meşru olanı hangisidir? Mübarek zamanlardan, onların o zamanlardaki bereketten istifade ederiz, o zamanlarda meşru olan salih amelleri yaparak, mübarek mekanlardan, o mekanlarda bulunarak, o mekanlarda yapılması meşru olan amelleri yaparak onların bereketinden istifade edebiliriz. Mübarek zatlardan, Allah'ın veli kullarından mesela veya alimlerden onların bereketinden istifade edebiliriz. Onların salahlarını, takvalarına örnek alarak onların meclislerinde bulunup, onların ilimlerinden istifade ederek böylesi bir meşru sınırlar içerisinde olan teberrik ve bereketlenme Allah'ın kendisine bereket yazdı ve o bereketten istifade etmenin yolunu bize gösterdiği her şeyde sabit ve geçerlidir. <gülüyor> Ancak kardeşlerim teberrük dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey bir şeyden bereket almak onun bereketini istemek, bereketini ummak anlamında teberrük dediğimiz zaman akla ilk gelen şey onun cisminden Zatından, ona temas etme suretiyle, elimizi, yüzümüzü, gözümüzü sürme suretiyle veya ondan ayrılan bir parça ile örneğin saç gibi, kıl gibi, tükürük gibi, ter gibi veya üzerine giydiği bir elbise gibi, bulunduğu, oturduğu, mekan gibi, dokunduğu şeyler gibi şeylere dokunarak veya onları yanımızda bulundurarak, Onlardaki bereketi alma isteği. Yani mevzumuz olan teberrük bu teberrük. Yoksa alimlerle teberrük caiz midir? El cevap caizdir. Hangi anlamda? Onların ilminden faydalanma anlamında. Mekke ve Medine ile teberrük caiz midir? El cevap evet caizdir. Yani oraya hacca umre gittiğimizde oraların taşına toprağına elimizi yüzümüzü sürterek değil. Orada yapılması meşhur olan amelleri oralarda icra ederek. Bazı zamanlar mübarektir. Bazı hayvanlar mübarek. Mesela at. At mübarek bir hayvan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem koyunlarda bereket olduğunu söyledi. Bunların bereketinden nasıl istifade edilir? Nasıl vasfedilmişse öyle istifade edilir. <gülüyor> Bizim mevzumuz olan teberük, Allah'ın bereket koyduğu bu şeylerden onlara dokunma, elimizi, gözümüzü, gözümüzü sürme, Ve onları yanımızda bulundurma Veya onların yanında bulunarak Onlardaki bereketi elde etme isteğidir Dedik ki Allah Tebareke Teala bazı şeylere bereket koymuş Allah'ın bereket verdiği Bazı şeylerdeki bu bereket Onların zatına Konulmuş Zati olan Ve müteaddi Olan bir berekettir Müteaddi şu demek Geçişli Biraz daha anlaşılır Türkçe söyleyecek olursak, bulaşıcı bereket. Yani Allah, ve teala, bazı şeylere bereket koymuş, o bereket, o kimselerde, o şeylerde zatidir, onların zatı mübarektir, ve onların zatına konulan bu bereket, müteaddi, yani geçişli, yani bulaşabilen türden bir berekettir Bazılarındaki bereket ise, manevi bir berekettir, müteaddi değildir, el, yüz, göz sürme ile başka bir tarafa intikal etmez. Başka tarafa bulaşmaz. Bu saydığımız şeyler arasında Allah tebareke ve teala'nın kendisine bereket koyduğu, mübarek kıldığı şeyler arasında bereketi başkasına intikal edebilen, müteaddi olan, geçişli olan el, yüz, göz sürme ile bulaşacak olan bereket sadece ve sadece Allah tebareke ve teala'nın Nebilere ve Resullere koyduğu Berekettir Yani Nebiler Ve Resuller Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun Amin. Mübarektirler Onların bereketleri zatî bir Berekettir yani zatları Mübarektir Ve onların zatlarındaki bu bereket Müteaddi Yani bir başkasına intikal Edebilen türden bir berekettir Birisi onlara dokunmayla Onlara elini yüzünü gözünü sürme ile onların kullandıkları bir eşyaya, oturdukları yere veya onlardan ayrılan bir parçayla örneğin saç gibi veya bir kılları gibi veya tükürükleri gibi veya abdest aldıkları sulardan arda kalan şeyler gibi şeylerle teberrük etmek yani onlarda olan bereketi intikal edebilen bu bereketi müteaddi ve geçişli olan bu bereketi umup isteyebilir. Teberrükün böylesi, sadece Allah Tebarek ve Teala'nın Nebilerine ve rasullerine has bir teberrüktür. Bereketin intikal edebilen bir yapıya sahip olması, zati olması, zatlarında bulunması, sadece onlara hasdır. Onların zatlarıyla, bedenleriyle böyle bir teberrük yapmak caizdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, Onun eşyalarıyla, onun tükürüğü ile, onun abdest aldığı sudan arada kalanlar ile, onun saçları, tüyleri ile, onun giydiği şeyler ile teberrük ediyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bunu biliyordu, görüyordu. Hatta saçlarını kestirdiği zaman onlara dağıtıyordu. Yanlarında bulundursunlar ve bundan bereket unsunlar, bereket istesinler diye. Bereketin bu kısmı neymiş o zaman? Mubah. Caiz mübah. Bir berekettir. Şimdi hasmımız ile aramızda olan niza, anlaşmazlık şurada. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, vesaire enbiya ve resuller hakkında, böyle bir teberrük caiz diye, onların bedenleriyle, bedenlerinin dokunduğu şeylerle, bedenlerinden ayrılan parçalarla teberrük etmek caizdir diye, bazıları kalkıp diyorlar ki, onların varisi olan kimselerin de, Yani bazı Allah dostlarının da, alimlerin de, büyük zatların da zatlarıyla böylesi bir teberrük yapmak caizdir. Anladık mı arkadaşlar? Hasmımızla aramızdaki anlaşmazlık noktası burası. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer enbiya ve resullerin salavatullahi aleyhim ecmain, zatlarıyla teberrük edilmesinin caiz ve meşhur olduğunu söylüyoruz. Anlaşma, anlaşmazlığın olduğu, itirazımızın olduğu yer neresi? Biz diyoruz ki teberrüğün bu çeşidi bir insandan veya mübarek olan bir yerden bereket istemenin böylesi bir uygulamayla uygulanması sadece onlara has. Onlar dışında veli olan, alim olan, büyük olan başka zatlar hakkında böylesi bir teberrük meşru ve caiz değil. İlim ehlinden bazı kimseler kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının Onun zatı ve zatından ayrılan parçalar ile teberrük ettiğine dair rivayetleri zikrettikten sonra Bu rivayetlerden çıkan Faideler arasında Fıkhi bazı hükümler arasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olan velilerin Alimlerinde zatlarıyla Fıkhı teberrüğün caiz olduğunu söylemişler, zikretmişler. Biz şimdi burada bunu reddediyoruz. Yani ilim ehlinden bazı kimseler demişler ki, madem ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zatıyla böyle bir teberrük yapılmış, bu caizdir. Velilerin ve alimlerin zatlarıyla teberrük neden caiz olmasın? Onlar da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin varisleridir demişler. Biz diyoruz ki bu benzetme bu kıyas Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile böyle bir teberrüğün yapılmasından yola çıkarak başkalarıyla yapılmasına da caiz demek birçok yönden batıl ve geçersizdir. Yanlış, Kabul edilmesi mümkün değildir. Birincisi kardeşlerim böyle bir teberrüğün yani her seferinde O şeyi tekrar etmeyeceğim tanımını. Yani zatı ile, zatından ayrılan parçalar ile teberrük etmekten bahsediyoruz. Onlara el, yüz, göz sürmekten bahsediyoruz. Böyle bir teberrüğün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has bir uygulama olduğu kat'i bir şekilde ümmetin selefinin icmasıdır. Ümmetin selefi, sahabiler ve tabi'in ve büyük imamlar. İcma etmişlerdir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasının zatıyla böyle bir teberrük yapmak caiz değildir. Onların icmalarını şuradan biliyoruz. <gülüyor> o hayattayken onun zatıyla zatından ayrılan şeyler ile teberrük edenler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den vef o vefat ettikten sonra ümmet içerisinde en hayırlı ve en faziletli kimseler olan Ebu Bekir Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum ile böyle bir teberrükte bulunmadılar. Hiç kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra elini, yüzünü Ebu e sürmedi. Ebu Bekir'in abdest aldığı sudan arta kalan ile teberrük etmedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra yeryüzünde Ebu Bekir'den daha hayırlı ve daha faziletli birisi var mıydı? Yoktu. Ondan sonra Ömer'den? Yoktu. Ondan sonra Ali'den? Osman'dan? Yoktu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı icma ettiler. Bu teberrünün sadece ona yapılacağına. Sahabe neslinden sonuna gelen nesil olan tabi'in nesi de böyle yaptılar. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kavuşamamışlardı. Onunla teberrük yapma, onun asarı ile, ondan ayrılan, kopan parçalar ile teberrük yapma şerefine nail olamamışlardı. Buna rağmen gidip Hayatta olan sahabilerle teberrük etmediler. Bedir ashabı vardı, Uhud ashabı vardı, Rıdvan beyatı ashabı vardı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin büyük imamları vardı. Bunu yapmadılar. Bütün bunlar gösterir ki, bunu yapmadıklarını nereden biliyoruz? Kat'i olarak ne sahabilerden ne de tabiinden onların birbirleriyle böyle bir teberrük yaptıklarına dair tek bir kelimelik bir nakil yok. Bu da gösterir ki onlar bu teberrünün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has olduğunu ne yapmışlar? İcma etmişler. Bu icmayı alimlerden nakledenler var. Sarahaten İmam Şatibi <gülüyor> rahimahullah ve İbni Receb Hambeli bu demin anlattığım gerekçe ile bu teberrünün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has olduğunu açıkça beyan etmişler. Bu konuda icmanın olduğuna nasıl etmişler. Öyleyse diyoruz ki bir, Böylesi bir kıyaslama batıldır. Zira icmaya muhaliftir. İkincisi, böyle bir kıyas batıldır. Zira kıyas edilen şey ile kendisine kıyas olunan şeyler arasında büyük farklılıklar vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Günahları affedilmiş. Günah ve hata işlemekten masum olan ve ce ve cennette olduğunu kat'i olarak bildiğimiz masum bir zattır. Gelmiş ve geçmiş bütün günahları mağfiret edilmiş. Hata etme, günah işlemekten korunmuş masum ve cennette olduğunu kat'i olarak bildiğimiz bir zattır. Peki böyle bir zata teberrük edildi diye ona kıyasen teberrüğün caiz olduğunu söylenilen zatlar, Bir de onlara bakalım. Bunların veli olduklarını, salih olduklarını biz yakinen mi biliyoruz yoksa onların ahvalinin zahirinden böyle mi zannediyoruz? Böyle zannediyoruz. Onların salih oldukları, veli oldukları bir defa kesin kat'i bir şey değil nedir bizim? Zannımızdır. Veli olduklarını zanni olarak bildiğimiz kimseleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nasıl kıyas edebiliriz? Bu kimseler, ona kıyas edilen bu kimseler, hata etmeleri, günah işlemeleri, büyük günahları bile irtikap etmeleri şer'anda, aklende, hissen ve vaki olarak da caiz olan, mümkün olan hatta vaki olan kimselerdir. Bizim itikadımıza göre veliler masum değiller. Günah işliyorlar, günah işlerler. Hali böyle olan kimseler masum bir zat'a nasıl kıyas edilebilir? <gülüyor> Sonra biz biliyoruz ki insanlarda ameller sonuncularına göredir. Biz bir kimsenin veli olduğunu, salih olduğunu şu anki haline bakarak söylüyoruz. Bilemeyiz ki bu adamın hatimesi belki kötü bir hatime olabilir. Sonunda bu adam bu dünyadan intikal ederken kötü bir akıbetle, kötü bir sonla Allah beni ve sizleri muhafaza etsin, intikal edebilir. Sonlarının ne olduğunu bilemeyeceğimiz, hangi amelleriyle bu dünyadan göç edeceklerini, hatimelerini bilemeyeceğimiz, bilmediğimiz kimseleri. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nasıl kıyas edebiliriz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kat'i olarak cennette olduğunu bildiğimiz bir kimsedir. Onun ve şeriat naslarında haber verilmiş olan kimselerin dışında hiç kimse için biz cennette olduğuna ne yapamayız şahitlik edemeyiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cennette olduğuna şahitlik ettikleri Ebubekir Bekir, Ömer, Osman, Ali ve diğer aşere-i mübeşşere hakkında bile ki onların cennette oldukları nedir? Kesin ve kat'i. Cennette oldukları kesin ve kat'i olan bu kimseler hakkında bile böyle bir teberrük yapılmamışken, caiz değilken, akıbetlerinin ne olduğunu bilmediğimiz, cennete mi, cehenneme mi gideceklerini cezmedemediğimiz... Kesin olarak söylememiz bize caiz olmayan kimseleri nasıl olurdu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kıyas edebiliriz. Aradaki farkları gördünüz mü arkadaşlar? Arada bir sürü fark var. Bu farklarla beraber böyle bir kıyas asla ve kat'a doğru bir kıyas olmaz. Fasit ve batıl bir kıyas olur. Kaldı ki biz sahabeden birçoğunun salih olduklarını, hatimelerinin güzel bir hatime olduğunu... Öldükten sonra cennette olduklarını da kat'i ve kesin olarak bildiğimiz halde. Haklarında böyle şeyle bilinen kimseler hakkında bile bu teberrük yapılmamış. Selef böyle bir teberrük terk etmiş. Halleri böyle olmayan, halini bilmediğimiz, batınını, kalbini bilmediğimiz, akıbetini bilmediğimiz kimseler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kıyas edilemezler. Böyle bir kıyas kardeşlerim. Yani velileri, salihleri, alimleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kıyas ederek onların zatları ile bedenleri ile caiz olduğunu söylemek çok büyük bir fesat ve fitne kapısının da kapısını açmak demektir. Şeriatın çok büyük esaslarından bir tanesi kötülüklere, şerlere giden yolların önünün tıkanmasıdır. Seddüzzerai deniliyor bunu yani bir kötülüğe, şerre, fesada ulaştıracak bir yol varsa, o şerri yapmadan önce bu yolun tıkanılması, şeriatta çok büyük ve önemli bir kayıdır. Şimdi biz bu bazı alimlerin söyledikleri gibi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle yapılması caizdir diye, alimlerle, salihlerle, velilerle bu teberrük yapılması caizdir dersek, bakın ortaya nasıl mercedetler çıkar. Bakın ortaya, Nasıl büyük fitneler çıkar? Halk, avam, vatandaş... Kimin salih olduğunu... Kimin veli olduğunu... Yani kimin bu konuda... Batıl da olsa... Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kıyas edileceğini... Çoğu zaman bilemez... Kestiremez... Bizim memleketimizde de çokça yaygın olduğu gibi... Nerede bir deli... Akılsız... Mecnun... Öyle değil mi? Yani kendisini... Tahare, necasetten temizlemeye bile gücü yetmeyen, aklı ermeyen kimseleri ne zanneder? Veli zanneder. de böyle zannedilmiyor mu? Veli zannediliyor. Nerede, gidin hangi köyde bir deli varsa, o köyde o deli hakkında kerametler anlatılıyor. Deli. Aklı yok, mükellef bile değil. İnsanlar böyle de. sen bilmiyorsun onun ne olduğunu, onda ne kerametler neler var diye insanlar anlatıyor. Bu adam mükellef bile değil. Vatandaş bilemez. Bu şekilde delileri, mecnunları, hatta yalancı deccalları Allah'ın veli kulları zannedip onların tükürüklerini, sümüklerini, terlerini yalamaya, üstlerine, ellerini, yüzlerine sürmeye başlarlar. Böyle bir fesat kapısını açar bu iş ya. Yani. Halk, avam, cahil olan insanlar velinin kim olduğunu, Allah'ın velisini şeytanın velisinden nasıl ayırt edecekleri bilmedikleri gibi. Hadi diyelim veliyi tutturdular. O veliyle tevessül etmenin sınırlarını da tutturamayabilirler. Ne ile tevessül edecek bunu bilemeyebilirler. Kitaplarda öyle şeylerden bahsediliyor, öyle şeyler anlatılıyor ki adamın veli olduğuna kanaat getirdikten sonra onunla teberrük etmenin caiz olduğunu söyledikten sonra vatandaş Bu işin onun mesela abdest aldığı su ile, mesela tükürüğü ile sınırlı kalmaz, gider çok affedersiniz, onun çişi, idrarı ve kakasıyla teberrük etmeye başlar. Şaşırdınız mı? İmam Şatıb-i Rahimahullah itisamda aktarıyor diyor ki, bu Hallacı, hallacı Mansur var ya, Hallacı Mansur'un müritleri onun idrarını ellerine yüzlerine sürüyor ve onun kakasıyla çok affedersiniz, Buhur yakarak teberrük ediyorlarmış. Vatandaş ne yapamaz bunu? Bilemez. Yani böyle bir baba açmak, bu kapıyı aralamak velilerle, salihlerle teberrük etmek de caizdir demek meseleyi böyle noktalara götürebilir. Bu halk için bir fitne olur. Başka bir yönden, başka bir taraftan böyle bir teberrüğün caiz olduğunu söylemek. Kendisiyle teberrük edilen o zatlar hakkında da bir fitne sebebi olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyi yüzüne karşı övmeyi ne yapmış? Nehyetmiş. Adamın yüzüne karşı övmeyi nehyetmiş. Neden? Çünkü kalbi kayabilir. Bundan dolayı fitneye düşüp helak olabilir. Ucuba kibre, kendini beğenmişliğe kapınabilir. Kendini bir şey zannedebilir. Diye adamın yüzüne övmek nehyetilmiş. Şimdi bir düşünün. Adamın yüzüne övmek nehyedilmişse, bir adam düşünün. Veli, salih, alim. İnsanlar bunun içtiği suyun artığını kap kapışıyorlar. Abdest aldığı suyun artığını kapışıyorlar. Tükürdüğü zaman gidip tükürünü yalıyorlar. Ellerine yüzlerine sürüyorlar. Bu adamın etrafında dönen bu işlerle, Allah muhafaza, firavun olması çok uzak bir şey değil. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu ihtimal var mıydı? Yok. Yoktu. Çünkü Allah'ın tezkiye etmesiyle, Allah'ın onu selamette kılmasıyla biliyoruz ki o masum. Şimdi gerçekten de salih olan, gerçekten de veli olan bir adam, etrafında ona böyle işler yapan kimseler sebebiyle firavun olup helak olabilir. Yani bu iş böyle bir büyük bir mefsede bir fitne kapısını da açar. Bütün bu şeyler ve bunlar dışındaki sebeplerden dolayı salihlerin, velilerin, Zatlarıyla teberrük edilmesi meselesinde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kıyas edilmeleri kat'i olarak batıldır. Bu kıyas geçersiz fasit bir kıyastır. Bunu söyleyen kimseler ilmehlinden bazı muhterem kimseler olsalar bile. İmam Rahimahullah babın başında diyor ki bir ağaçla, taşla veya onlara benzer şeyler ile teberrük eden kimsenin hali. Burada bahsettiği teberrük aynı bizim söz konusu ettiğimiz teberrük. Yani elini, yüzünü, gözünü sürme ile oradaki varsayılan, mez'um olan hayrın, bereketin kendisine intikal edeceğini düşünerek onu tazim etme, onun yanında bulunma, toplanma, ukuf veya itikaf etme gibi şeylerle ağaç, taş ve benzeri şeylerin teberrük edilmesi. Benzeri şeyler yani ne gibi? Bir kuyu olabilir. Bir mağara olabilir, bir yapı olabilir. İnsanların hepiniz biliyorsunuz Allah Tebâreke ve Teâlâ'nın rahmet ettiği hariç memleketimizin de her köşesinde, her köyünde, her mezrasında böyle teberrük edilen bir ağaç, bir taş, bir kuyu, bir mağara mutlaka zaten var. İnsanların bunlar yanında nasıl ameller işledikleri, neler yaptıklarını birçoğumuz şahit oluyor görüyoruz. Böyle yapan kimselerin hükmü. Şarihlerin belirttiğine göre yani ağaçlarla, taşlarla ve benzeri şeylerle teberrük eden kimselerin müşrik olduklarının beyan. Müşrik olduklarının beyan. Onların müşrik olmaları yaptıkları bu teberrünün nev'ine ve çeşidine göre kendilerini dinden çıkartan büyük şirk ile müşrik olmaları olabileceği gibi bu teberrünün çeşidine göre Dinden çıkartmayan küçük şirk ile de müşrik olabileceklerini gösteriyor. Öyleyse böyle şeylerle teberrük etmek iki türlü. Birisi gitti ağaca taşa elini sürüyor. Kabire, kabrin duvarına, kabrin üzerindeki sandukaya elini yüzünü gözünü sürüyor. Bununla teberlük ediyor. Bu kimsenin yaptığı bu teberlüğün hükmü nedir? El cevap bu teberrin hükmü şirktir. Şirkin de biliyorsunuz kısımları var. Böyle teberrük yapan kimse yaptığı işte kendisini dinden çıkartan bir büyük şirk mi işliyor yoksa küçük şirk mi işliyor yapan kimsenin haline göre değişik, değişiklik gösterir. Özetleyecek olursak eğer böylesi şeylerle teberrük edenler bu yaptıkları teberrük ile o teberrük ettikleri şeye takarrup etmeyi ona yakınlaşmayı, bu vesileyle bu teberrük etmenin kendilerini Allah'a yakınlaştırdığını, bununla Allah'a takarrup edeceklerini umarak böyle düşünerek yapıyorlarsa, bunların yaptığı bu teberrük, sahibini İslam milletinden, dininden çıkartan büyük şirktir. Adam bir ağaca, bir taşa, bir mezara teberrük ediyor. Elini sürüyor, yüzünü sürüyor, oraya çaput bağlıyor. Bu yaptığı işin kendisini Allah'a yaklaştıracağını, ona böyle teberrük etmeyle ona yaklaşıp, sonra bunun vesilesiyle bu teberrük sayesinde Allah'a yakınlaşacağını umuyor, böyle düşünerek bunu yapıyorsa, bu kimsenin yaptığı bu şey, kendisini İslam milletinden çıkartan büyük yükselttir. Eğer böyle değil de, hatırlayacaksınız önceki derslerden, sebepler hakkında zikrettiğimiz ayrıntı ve tafsirat gereğince, böyle bir takarrup ve Allah'a yakınlaşmak hasta olmaksız mesela hastalığının şifası hastalığının şifa bulması için o taşa el sürmenin Allah'ın bu hastalığın şifası için bir sebep olarak kıldığını zannediyor böyle itikad ediyoruz anladık mı arkadaşlar Allah'ın koyduğu sebeplerden bir sebep olarak görerek böyle yapıyorsun bir yakınlaşma bir tazim Allah'a takarrub etme kastı yok. Ya ne var. Zannediyor ki hastalandığımız zaman aspirin içmek nasıl bir sebepse hastalandığımız zaman filan ağaca gidip kırmızı çaput bağlamak da böyle bir sebeptir. Bunu yap bunu içen adamın nasıl ağrısı diniyorsa bu çaputu bağlayan kimsenin de ağrısı diner. Allah bunu sebep kıldığı gibi bunu da sebep kılmıştır. Böyle itikada diyorsa bu kimsenin yaptığı şey de Kendisini İslam milletinden çıkartmayan küçük şirktir. Küçük küçük şirktir sözümüz. Büyük şirkin mukabilinde olduğu için kendisine küçük deniliyor. Yoksa küçük bir şey olduğundan değil. Herkes burada biliyor ki küçük şirkler büyük günahların en büyüklerinden daha büyüktür. Buna küçük şirk denilmiş dinden çıkartan sahibini müşrik, kafir, kanı ve malı helal eden... Büyük şirkten ayrı olduğunu göstermek için. Onun mukavirinde buna küçük şirk denilmiş. Yani bu işi vesile olarak görürse nedir bunun hükmü? Küçük şirk. Bu konuda kaidemiz şu idi. Allah Tebareke ve Teala'nın şer'an veya kader'en şeriatta veya kevnde sebep ve vesile olarak kılmadığı bir şeyi sebep ve vesile olarak edinmek bunları böyle bellemek küçük şirk değildir. Böyle yapan kimselerde. eğer bir takarruf kastı olmaksızın sadece sebep olarak görüp yapıyorlarsa küçük şirk işliyor dururlar. Teberrükle alakalı yapacağımız kısa mukaddime buyur. Şimdi İmam Rahim bu bapta bu meseleyle alakalı bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerif zikretmiş. Onları okuyalım. Diyor ki bu men bir bişe caratim Bir ağaç, bir taş veya onlara benzer bir şeyle teberrük eden kimse hakkındadır bu bap. Ve kavlillahi teala ve Allah teala'nın şu buyruğu. Efer eytumullate vel uzza Lat ve uzza'yı görmediniz mi? Ve menate thalithetel uhra Ve onların Şu üçüncü diğerleri olan var ya, menat. Onların diğer üçüncüleri olan şu menatı görmediniz. Mi? Lat, menat ve uzza. Bunlar Kureyş'in, cahiliye müşrik Araplarının tazim ettiği Allah'ın dışında ibadet ettiği ilahlarından üç büyük üç tane büyük olan müallif rahimahullah burada bu ayet-i kerimeyi zikretmiş bu üç ilahın isminden bahsediyor zira bu ilahlar Kureyş'in tazim ettiği lat, menat uzza bu kimseler bu ilahlar ya bir taş ya bir ağaç veya bunlara benzer bir taş ve ağacın üzerine bina edilmiş bir yapıydılar diyor ki müfessirler lat taif'te üzerinde örtüler olan üzerine bazı örtüler serilmiş büyük bir kaya idi. Uzza Taif ile Mekke arasında etrafı çevrilmiş üzerine bir ev bina edilmiş bir ağaç idi. Aynı şekilde Menat'ta yine Mekke ve Medine arasında cahiliye Araplarının tazim ettiği ibadet ettiği böylesi bir şey idi. Onlar da bu ilahların Lat'ın, Menat'ın, Uzza'nın yanına gelip onların kendilerini Allah'a yaklaştıracağını umarak böyle iddia ederek onlar ile teberrük yapıyorlardı. Onların hayrını ve bereketini umuyorlardı. Mekke müşriklerinin müşrik olmasının sebepleri lat, menat ve uzaya teberrük etmekten başka bir şey değil. Onlar da bunlara teberrük ederek müşrik oldular. Ne yapıyorlardı? Onların yanına geliyorlar. Etraflarını tavaf ediyorlar. Önlerinde kurban kesiyorlar. Sonra yaptıkları bu şeyin, onları böyle tazim etmelerin, kendilerini Allah'a yakınlaştıracağını ve onlardaki hayra, hayra, e, hayır ve bereketi elde edeceklerini umuyorlardı. Yani bir ağacı, bir taşı ve benzeri şeyleri teberrük etmek, cahiliye müşriklerinin lat ve menat ve ile alakalı yaptıkları şeylerin aynısıdır. Eğer bir kimse Bu türbelere veya bu ağaçlara bu çapıtlı çalılara bizim oralarda öyle derler. Çapıtlı çalı. Çapıt bağlıyorlar ya bez. Onun ismi çapıt. İp, çapıt. Tel. Tel bağlanan da var İstanbul. modern bu İstanbul'da. Telli var böyle parlak simli bir tel. Anadolu halkı galiba. Parça bez bağlıyorlar. Bunlar simli bir tel. Buralarda yapılan şeyler Bu işleri yapanların galibi haline göre onlar kendilerini bu yaptıkları şeylerle Allah'a yakınlaşacaklarına o ağacın taşın veya o ağacın taşın ruhaniyetinin veya o ağacın taşın yanı başında bulunduğu o kabir sahibinin kendilerini Yüce Allah Teberreke ve Teala'ya yakınlaştıracağını yaklaştıracağını umarak bu işleri yapıyorlar. Onların yaptığı bu şeyler ayniyle bizatihi lat, menat ve uzza'nın yanında yapılanlarla aynı aynadır. İmam Rahimahullah burada bu ayetin bu kısmını sadece bundan dolayı zikretmiş. Efer lat vel uzza ve menâtes thalifetel uhra lat ve uzza'yı görmediniz mi? Ya onların üçüncüleri olan menatı? Lat ve uzza'yı ne zannediyorsunuz? Yani bu eski şimdi medeniyetlerden kalma heykeller var ya eli yüzü göze olan kolları burnu Böyle heykeller miydi bunlar? Hayır değil. Lat dediğiniz bir kaya parçası üzerine, bir, bir kaya parçasından ibaret. Üstünde örtüler var. Uzza denilen şey bir ağaçtı. Menat da aynı bunlar gibi. Yani böyle eli yüzü gözü olan bildiğimiz böyle yapılmış sanat eseri olarak yapılmış heykeller değillerdi. Özetle bu ayeti kerimenin bab ile olan münasebeti bu. Ardından diyor ki İmam Rahimahullah Ve an Ebu Vakidin el-Leythii Radiyallahu anhu kala Ebu Vakid el-Leythii Radiyallahu anhu diyor ki Kharacna maa Rasulillahi Sallallahu aleyhi ve selleme ila Huneynin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Huneyn gazvesine çıktık. Huneyn savaşına. Ve nahnu hudesa'u ahdin bi kufr Ve biz küfür Den henüz yeni çıkmış kimselerdik küfürden çıkalı daha çok olmamıştı yani İslam'a girdiler Müslüman oldular ancak daha İslam ve İslam'ın esasları tevhidin esasları tam olarak Yerleşme. kalplerine rusuk etmedi yerleşmedi küfürden yeni ayrılmış diyor ki Ebu Vakid'in Leysi müşriklerin bir çalıları vardı bir çalı bodur bir ağaç ne undaha onun başında toplanıyorlar onun başında ukuf itikafa itikaf ediyor itikafa duruyorlar. bir ağaç bir çalı yanutuna biha eslihatuhum silahlarını ona asıyorlar onun bereketini umarak onun faydasını dil, bekleyerek silahlarını o ağaca asma ile, yanında toplanma ile Allah tebareke ve teala'ya takarrub ettiklerine itikad ederek ve bu sebeple Allah'ın kendilerine, düşmanlarına karşı yardım ve nusret edeceklerini düşünerek silahlarını ağaca asıyorlar, ağacın etrafına toplanıyorlar. Onu tazim ediyorlar. Yukalü lehe zâtu Bu çalıya zâtu envat deniliyor. İsmide zâtu envatmış. Yani bizim Dilimizde aynı çaputlu çalı. Envat asmak. Kılıçlarını astıkları için kendisine asılan çalı. Anlamında zâtu envat deniliyordu. Diyor ki Ebu Vâkidinilleytiyyi radıyallahu anh Femerar mâ sidratin Biz de bir çalının yanından geçtik. Böyle bir bodur ağaç gördük. Fekulnâ ya Resulallah Dedik ki ey Allah'ın Resulü اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ اَنْوَاطٍ Onların bir zatı envatı var ya, bize de onlardaki zatı envat gibi bir zatı envat yapsana. Onların nasıl bir zatı envat ağaçları var? Bu çalıyı tazim ediyorlar, Onak silahlarına, kılıçlarını asıyorlar, onu teberrük ediyorlar. Onların böyle bir çalısı ağacı olduğu gibi bize de böyle bir ağaç yapsan ya dediler. Fekale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şimdi tasarruf. Kıssayı tasavvur edin. Huneyn gazvesinde abu Vakit elleyfi radiyallahu anh Şurası mühim. Bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Huneyn gazvesindeydik. Ve küfürden daha yeni çıkmıştık. Yani küfürden ayrılan bir batıldan, sapıklıktan, küfürden, şirkten Hakka intikal eden kimsenin üzerinde geçmiş itikadı, geçmiş alışkanlıklarından bazı şeylerin kalmış olmasından emin olunmaz. Adam 20 yıl, 30 yıl, uzun seneler bir itikadı ve bir ameli benimsemiş. Sonra ondan hakka dönmüş, onun batıl olduğunu bilmiş. Bu bir anda o batılın bütün cüzlerinin, bütün fertlerinin, efradının da batıl ve sapıklık olduğunu Anlamayabilir. Kendisinde bazı kalıntılar kalabilir. Oraya işaretle diyor ki biz küfürden daha yeni çıkmıştık. Müşriklerin bir ağaçları vardı. Bir çalıları vardı. Yanına toplanıyorlar. İtikafa duruyorlar. O çalıyı tazim ediyorlar. Silahlarını da ona asıyorlar. Teberrük ederek. İsmi de Zatü Envat idi. Biz de böyle bir çalının yanından geçerken dedik ki ya Resulallah Onların bu zat Envat ağaçları gibi bize de bir zat Envat ağacı yapsana. Fakale <gör�> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. <tasting>… <Cry outro> Allahu Ekber. Onların bu isteklerini çok gözünde büyüterek. Yani çok feci bir söz söylediler. Çok şeni bir istekte bulundular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem durumun büyüklüğünden, şiddetinden tekbir ederek dedi ki, Allahu Ekber sunen sizin bu yaptığınız var ya bu söylediğiniz var ya işte onlar öncekilerin yollarının aynısıdır. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kultum vellezî nefsî biyedih kemâ kâlet benu israil alimusa canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Nefsim elinde bulunan zata yemin ederim ki İsrail oğullarının Musa'ya söylediğinin aynını söylediniz. Onlar ne demişler Musa'ya? İc'alna <gülüyor> ilahan kema lahum Onların ilahı olduğu gibi bize de bir ilah yapsan ya. İsrail oğulları Musa aleyhisselam'a böyle söylemişler. İc'alna <gülüyor> ilahan kema lahum aleha. Bu ayet kerime. Onların ilahı gibi bize de bir ilah yapsana. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki <gülüyor> nefsimi elinde tutan canımı elinde tutan Allah'a zata yemin ederim ki İsrailoğullarının Musa'ya söylediği o söz var ya onların bir ilahı olduğu gibi bize de bir ilah yap dediler ya sizin söylediğiniz bu sözde yani onların zatı envatı gibi bize de bir zatı envat yap sözü de onların söyledikleri sözün aynıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi. Onların zatı envat isteklerini neye benzetti? ben İsrail'in ilah isteklerine benzetti. Öyleyse bu zat-ı envatlar üzerlerine çalıp e, çapıt bağlanan, ip bağlanan, kurdale bağlanan, yanlarında toplanılan, kendileriyle teberrik edilen, Allah tebareke ve teala yakınlaştıracağı kulu ona götüreceği umulan bu şeylerin her birisi birer zat-ı envattır bütün bu zat-ı envatlar da Allah Tebareke ve Teala dışında ibadet edilen ilahlardır anlatılmak istenilen vurgulanmak istenilen şey bu o yüzden nerede bir ağaç görsen nerede bir taş görsen bir mezar bir kubbe görsen insanların etrafına toplandığı kendisinden bereket umdukları kendisine ellerini yüzlerini gözlerini sürdükleri Çaput bez kumaş bağladıkları, bu yaptıkları işlerle kendilerinin Allah'a yakınlaşacağına itikad ettikleri. Nerede böyle bir şey görsen bil ki o bizatu envat'tır ve Allah Teba'lek ve Teala dışında ibadet edilen lat gibi menat gibi uza gibi bir ilah'tır. İsminin kabir olması, türbe olması, yatır olması, ziyaret olması bu hakikati, bu neticeyi değiştirmez. Bunlar birer zatu envat'tır. Bunların yıkılmaları, hedd edilmeleri vaciptir. Burada İmam Rahimullah Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellemin bu sözüyle buna işaret ediyor. Madem ki onların söylediği bu söz İsrailoğullarının söylediği söze benziyor. İsrailoğulları da peygamberlerinden kendilerine bir ilah yapmasını istedi. Öyleyse üzerlerine kılıçların asılacağı, çapıtların bağlanacağı, kendilerinden teberrük umulacak, kendileri sebebiyle Allah'a yakınlaşması talep edilecek bütün bu şeyler, bütün bunların hepsi zatı önvattır. Ve her birisi Allah'ın dışında ibadet edilen birer ilahtılar. Teberrük meselesiyle alakalı ağaçların, taşların, kabirlerin ve bunlara benzer şeylerin, bunlar mağaralar olabilir, kuyular olabilir. Memlekette çok var bunlarda. Bunlarla alakalı kitaplar telif ediliyor. Yani teşvik amaçlı. Ülkemizdeki kültürel zenginliği beyan etmek için. Belgeseller çevriliyor. Her yörenin mutlaka bir zatı elvatı var. Lat gibi, menat gibi, uzza gibi bütün yöre halkının tazim ettiği büyük zat-ı envatlar olduğu gibi bölgesel, yöresel, küçük, o köye ait, o kasabaya, o mezraya ait küçük putçuklar şeklinde zat-ı envatlar. Bunların hepsi Allah'ın dışında ibadet edilen ilahlardır. Bunlara teberrük edenler. Bunların kendisini Allah'a yakınlaştıracağına itik itikad edinler. Onlara tekarruf etmek için bu hareketleri yapıp Bu yaptıkları işler sebebiyle Allah'a yakınlaşacaklarını düşünen kimseler onlara ibadet eden müşriklerdir. Onlara ibadet eden müşriklerdir. Bir ihtimale göre halkın avamın çoğu da böyle bir şey uzak da. Bir ihtimale göre eğer bu zat-ı envatlar. Bu ağaçlar, taşlar, kabirler, türbeler, duvarlar buna benzer şeyler. Böyle bir takarrub amacı olarak değil de sebeplerden bir sebep olarak görünerek yapılıyorsa, böyle yapan kimse de büyük bir tehlike neşiğindedir. Bu yaptığı şey en azından küçük şirktir. Kendisini bu basamakta İslam milletinden çıkart çıkartan büyük şirk olmasa bile bir sonraki adımda kendisini dinden çıkartan büyük şirke çok büyük bir kapı, çok büyük bir vesiledir. Allah subhanahu ve teala beni, sizleri, zürriyetlerimizi, eşlerimizi, Kızlarımızı, annelerimizi böylesi şrik işlerden Allah ve Teala ve Teala'ya koşulan böylesi şirklerden muhafaza etsin. Amin. Kadınlar arasında çok yaygın. Akıllarındaki ve dinlerindeki noksanlık sebebi. Neler neler yapıyorlar. Elbiselerini getiriyorlar. Yani Medine'de bazı kardeşlerimiz buna şahit olmuşlar bizi aktardılar. Medine'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in türbesine, kabrine Eşinin iç çamaşırını getirmiş sürüyor adam. Niye biliyor musunuz? Çocuğu olmuyormuş diye. Bak münasebet de kurmuyor. İç çamaşır çocuk oradan çocuk olacak. <gülüyor> Aman yarabbi ya. <Rabbi> ya. <gülüyor> Aman yarabbi ya. Bunlar az değil yani çok. Allah çoluğumuzu çocuğumuzu zürriyetimizi Müslümanları böylesi fitnelerden muhafaza etsin. Subhaneke bihamdik. Eşhedü en la <gülüyor> ilahe illa ente estagfiruke ve beylik.